Ehli ki bize hidayet ve biz hidayet Allah bize hidayet etmeseydi. Ve ve ve cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eylesin. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleyelim. Kıymetli müminler, Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun bu günleri bize göstermiştir. Ramazan-ı Şerif'in ilk gününden bugüne kadar yağan feyiz yağmurlarından, bereket yağmurlarından... Elhamdülillah istifade etmişizdir. Mümin hiçbir zaman ölümü istememeli. Ya Rabbi canımı al dememeli. Başına ne gelirse gelsin mutlak olarak ölümü istememeli. Yeter Allah'ım artık al canımı kurtulayım, kurtarayım gibi ifadeler çok yanlıştır. Çünkü müminin bir nefesi ona çok şeyler kazandırır. Tabiri caizse bir nefes daha yaşamaya çalışmak lazım. İnsan bu nefesi alıp verirken Allah diyebilir. İnsan bu nefesi alıp verirken Estağfirullah diyebilir. İnsan bu nefesi alıp verirken amel defterindeki eksiklerini giderebilir. Günahlarını affettirebilir. Kazanacağı şeyleri kazanabilir. Yoksa emri hak tahakkuk edince gören gözler görmez olunca alıp verdiğimiz nefesler durunca insan ne bir eksiğini telafi edebilir ne de bir görevini icra edebilir. Kabristan'da yatanlar ki bir günde gelecek biz de yatmış olacağız. Biz de yatanlardan olacağız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kabristandan geçerken Kabirdekilere selam Kabir senden geçerken iki tane görevimiz var. Üç tane görevimiz var. Bir tanesi selam vermektir. Birisi de ölülerin ruhlarına bir şey göndermektir. Bir hediye vermektir. Üçüncüsü de ibret almak bu görevlerden birincisi ikincisinden daha önemlidir. Yani kabirdekilere selam vermek, kabirdeki insanlara, kabristandaki insanlara bir şey okuyup göndermekten daha önemlidir. Çünkü sahih hadisi şeriflerde aleyhissalatü vesselam Efendimizin selam verdiği sabittir. Hiç ihtilaflı tarafı yoktur. Ama öbür konu Ölülere Kur'an okunur mu, okunmaz mı? Okunsa kabristandan geçerken kabirdekileri Kur'an okunur mu, okunmaz mı? Okunsa ruhlarına ulaşır mı, ulaşmaz mı? Doğrusu okunur, ruhlarına da ulaşır. Ama bu konuda sabit olan hadisi şeriflerde birinci konu ikincisinden daha sağlam ve daha sahihtir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kabristandan geçerken selam verildi. Ölülere nasıl selam verildiği konusunda zannediyorum sohbetlerinde en çok üzerine duranlardan birisiyim ben. Buna rağmen cemaatimiz içerisinde ölülere nasıl selam verildiğini yanlışsız bilenim sayısı da çok fazla değildir. Nasıl selam verilmiş ölülere, biz hayattayken ölülerimize nasıl selam vereceğimizi bilmezsek bizden sonrakilere de Bizden sonrakiler de bize selam vermesini bilmeyeceklerdir. Nasıl selam verilmiş ölülere? Aleyhissalatu vesselam efendimiz nasıl selam verilmiş ölülere? Esselamu aleykum ehle dar-i kavmin mukminin ve inna insa Allahu bikum lahiqun. Aleyhissalatu vesselam efendimizin selam verme tarzı buydu ölülere. Anlamı ne? Assalamu aleyküm ehli kavmin muminin. Ey müminler diyarının Kabristanında yatan ehli iman insanlar. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ve inna insha Allah bikum lahe İnşallah yakında biz de size geleceğiz. İşte Kabristan'da yatan ölüler bu selamı duymazdır diyebilir miyiz? Eğer duymazlarsa niye bu selamı veriyoruz? Değil mi? Bu selamı niye veriyoruz? Demek ki bu selamı duyuyorlar. Yakında biz de size geleceğiz diyoruz. Bunu duyuyorlar. Ölüler kalkıp bizim yanımıza gelmeyecek. Ama biz ölülerin yanına gideceğiz. İşte o ölüler bizi görünce, yani hayattaki insanları görünce derler ki Ey insanlar! Sizin elinizde ne büyük fırsatlar vardır. Sizin elinize ne büyük imkanlar vardır. Bu imkanlar bizim elimizden çıkmıştır. Biz ağlasak, çatlasak, patlasak bu imkanların bir saniyesine malik olamayız. Biz isteriz ki bize bir fırsat verilsin de iki dekat namaz kılalım. Verilmez biz isteriz ki bize bir nefeslik ömür verilsin, bir kere Allah diyelim. Verilmez. Sizin elinizde Allah diyeceğiniz, namaz kılacağınız, Kur'an okuyacağınız, zikredeceğiniz, nice vakitler ve saatler vardır, nice imkanlar vardır. Onlar şimdi bizim elimizde yoktur. Aa, Bize de o imkanlar bir verilseydi, bir daha verilseydi, biz ne yapacağımızı bilirdik derler. Onlar bizdeki ömür serma sermayesine imrenirler. Onun için insan hiçbir zaman ölümü istememeli. Hayat mümin için büyük bir nimettir. Asi için de bir nimettir. Tevbe etme ihtimali vardır. Tevbe etme ihtimali vardır. O ihtimale binaen nimettir. Tevbe etmeyeceksen nikmettir tabi. Beladır, musibettir, günahının artmasına sebeptir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz sakın ölümü istemeyiniz buyuruyor. Başınıza gelen bir bela, musibet, hastalık, ağrı, sancı sebebiyle Allah'ım al canımı kurtar beni deme sakın. Çok alsan illa bir şey söyleyeceksen o zaman şöyle söyle. Allah'ım yaşamak benim için hayırlıysa beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa ölümü nasip eylet diye dua edilebilir. Yoksa canımı al diye dua etmek yanlıştır. Herhangi bir musibet sebebiyle, herhangi bir bela sebebiyle, herhangi ağrı veya sancı sebebiyle ölümü istemek yanlıştır. Hayat bizim için büyük bir nimettir. Bu hayatın içerisinde biz eksiklerimizi giderebiliriz, günahlarımızı sildirebiliriz, Kur'an'ımızı okuyabiliriz, Rabbimize kendimizi sevdirebiliriz. Bakınız şu saatte biz hayattayız buradayız. Hayatta olmasaydık nerede olacaktık? Edirne Kapı Şehitliğinde yer kalmadı pek. 500 yüz evlerde de kalmadı. Zincirlik da az kaldı. Yani toprağın altındaydık sonuçta. Ne yapabilirdik? Hiçbir şey yapamazdık. Yaptıklarımızla baş başa kalırdık. İşte şu an bizim için ne kadar büyük nimettir. Ne büyük devlettir. Samimiyetle inandığım şeyi söylüyorum. Bizim şurada yarım saat, bir saat oturuşumuz ve Kur'an müzakeresi yapışımız sadece gelişteki niyetimiz sağlam niyetimiz ve burada bekleyişimiz allah Teala'nın evlerinden bir evde ona misafir oluşumuz asla ve kata dünya ile ölçülemeyecek, dünya kriterleriyle ölçülemeyecek hasılat bize temin eder. Yani cennet noktasında, cemalullah noktasında rıza ilahi noktasında öyle şeyler bize kazandırır ki hatta şöyle söyleyeyim, herhangi birimiz akşam yorgunuz, geç yatmışızdır, işimiz var, işten gelmişizdir. Fakat her şeye rağmen gideyim, ben sohbeti iştirak edeyim demiş olsak ve gelsin. Dinlemek niyetiyle geldik, oturduk, kendimize malik olamadık, kendimizden geçtik. Başından sonuna kadar bir kelime doğru düzgün duyamadık, yorgunluğunun sebebiyle. Ama herkes Fatih'a dendiği zaman kalkıp gittiği gibi biz de gittik. Samimi söylüyorum boş dönmedin sen. Hiçbir şey duymadan ama boş dönmedin kesinlikle. Niye geldin? Allah biliyor Celle Celaluhu. Niye oturdun? Allah biliyor Celle Celaluhu. Hiç Allah Celle Celaluhu misafirlerini boş çevirir mi? Rahmetli aşık kutlu Hucu Efendi vardı. Cenab-ı Hak ona cümle ehli ilimden ahirete intikal eden ehli kurra ve ehli imandan intikal eden niceleri varsa cümle geçmişlerimize de rahmet eylesin. Benim Talim hocamdı. Evinde kalmıştım. Kendisinden talim okumuştum çocukluğumda. Sonra ben Asya'dan izine gelince, İstanbul'a gelince, o mübarekte memleketten buraya geliyordu. Uçağı, uçak İstanbul'a ineceği zaman ruhunu uçağın içerisinde teslim etmişti. Sonra cenazesi buradan memlekete götürüldü. Cenazesinin memleketi götürülüşünde ben de vardım. Otobüs vardı, taksiler falan vardı. Yolda giderken bir yerde yemek modası verildi. Yerde hemen bir sofra kuruldu. Kalabalık otobüs ve taksilerle gidiyoruz. Orada, sofrada ben öyle bir yere düştüm ki, öyle bir araya düştüm ki sağımda Evliyaullah'tan birisi var. Solumda da Evliyaullah'tan birisi var. İkisinin arasına düştüm. Yemek yerken bir noktadan sonra bir tanesi verdi bana bir Allah dostu olduğuna kesin olarak inandım. Evliyaullah'tan olduğuna inandım. Birisi mübarek eliyle verdi. Al ye dedi. Biraz sonra öbürü verdi. Al ye dedi. Ben şimdi hayatımda o anını hiç unutamıyorum. Yani böyle Allah dostlarından iki tane Evliyaullah'ın arasına düşmek benim için öyle büyük bir şeref, öyle büyük bir nimet, öyle büyük bir haz olmuştur ki asla unutamam o hazzı, o lezzeti hatırladıkça hep ağzımda tadını hissederim. E şimdi biz burada Allah'ın evinde Allah'ın müşafirleriyiz. Yani eğer bizim hayatımız olmasaydı, ömrümüz olmasaydı, sağlığımız olmasaydı, nefes alıp verir olmasaydık bu nimeti, bu lezzeti, bu şerefi talabilir miyiz? Allah'a misafir olmak, Rahman olmak, onun misafirlerinden olmak, elhamdülillah büyük bir devlet, büyük bir nimettir. Şunu unutmayalım ki insanlar bazen şeytanın misafirleri olurlar. Bazen de Cenab-ı misafirleri olurlar. Meyhanedeki insanlar şeytanın misafirleridir. Kumarhanedeki insanlar şeytanın misafirleridir. Gıybet meclislerindeki insanlar, dedikodu meclisindeki insanlar şeytanın misafirleridir. Ve şeytanın arkadaşlarıdır. Oradan ne geleceği bellidir. Oradan ne geleceği bellidir. Manevi pislikler vardır da bir de maddi pislikler vardır. Bir insan hiç sigara içmese ama kahveye girse, yarım saat otursa, oradan çıkıp evine gittiği zaman ceketi, pantolonu, mintanı, saçları, kendisi hepsi sigara kokar mı, kokmaz mı? Yani oradaki o maddi pislik üzerine yerleşir mi? Yerleşir. Unutma ki manevi pislik de yerleşmiştir. O kokut, kok, e, koklandığı zaman duyulan kısmı elbisededir. Bir de bizim burnumuzun kokusunu almadığı manevi pislikler vardır oraya girince, O da kalbe sirayet etmiştir. O senin ibadet sevgine sirayet etmiştir. Neden şarkıdan, türküden aldığımız zevkiyi, neden Kur'an'dan alamıyoruz, neden zikrullah'tan alamıyoruz? Kendimizi bir deneyelim kıymetli dostlar. Müsait bir vaktinizde bugün deneyin kendinizi. Kendi kendimizi bir deneyelim bir arkadaşımıza, iki arkadaşımıza otursak, dedikodu, gıybet yapsak, lakıldı, beş para yapmayacak, havadan, civadan sözler bahsetsek. Hem de gecenin uyku saatinde, saat 11'den sonra, 12'den sonra hiç yorulmadan efendim gelsin çaylar, gitsin kahveler, başkalarını da meşgul ederiz, saatlerce oturabiliriz. Kendimizi deneyelim, çekilelim bir köşeye, sadakatle elimize, tesbihimizi alarak, Allah. Allah, Allah, Allah demeye başlayalım. Saat tutalım. Aşkımız, şevkimiz ne kadar devam edecek? Ya insan biraz düşünmesi lazım. Her şeyi bana veren Rabbimi zikretmek bana zor geliyor. Ama şeytanı memnun eden şarkı türkü benim gönlümü okşuyor. Bundan zevk alıyorum. Şimdi teravih namazında hangi cami olursa olsun, yani hatimle kılınan, kılmayan, hatimle kılan, kılınan, teraviye iştirak edenler, bilinç, daha bilinçli oluyorlar. Onlar zaten kendi iradeleriyle geliyorlar. Daha gayretli, daha samimi, daha fedakar insanlardır. Bilerek uzun olanına, efendim fazla olanına razı olarak geliyorlar. Alternatifleri yok değil. Sağda solda bir sürü cami geçerek geliyorlar. Buna rağmen hatimli teravihe iştirak edenler de, normal teravihe iştirak edenlerin yüzde doksan her akşam teravinin kaç dakikada kılındığını biliyor. Saniyesiyle biliyor. Bir akşam bir dakika erken bitse, oh be bu akşam iyiydi be. Bir dakikada ne olacak? Bir akşam bir dakika geç bitmiş olsa, ya bu akşam öpey uzadı, he. 60 saniye uzadı. Yani e, işi benimseyen insanlar bile, işin ucundan, kenarından yine bir taraftan bir zafiyet var. Şeytan bırakmıyor insan nefis bırakmıyor insan Şimdi şunu söyleyeceğim. Şeytanla arkadaş olunan her mecliste manevi bir pislik mutlaka insanın kalbine sirayet eder. Ne demektir bu? Biraz önce örneğini verdiğim olayda olduğu gibi, kumarhanedeki insan, ee, kahveye giren insan, oradan çıktığı zaman üzeri piş piş kokar kendisi hiç sigara içmese bile. Bu maddi olarak üzerine sinen pisliğin yansımasıdır. Peki bir de bunun gönül dünyasına yansıyan kısmı vardır. Ceketine yansıyan kesin mi? Kesin. Kalbine de yansıyan kesindir. Asla şüben olmasın. Nedir o kalbine yansıyan? İman tellerini zayıflatmıştır. Aküsünü zayıflatmıştır. İbadet aşkını azaltmıştır. Manevi değerlendirmelerini perişan etmiştir. Bir olur, iki olur, üç olur, dört olur, beş olur. İnsanın fikir dünyasını değiştirir. Onun için bu konuda hassas olmak lazımdır. Ömür-i sermayesini çok iyi değerlendirmek lazımdır. Gelelim Necim suresinden okuduğumuz ayeti kerimelere. Necim suresi başından sonuna kadar üç sayfadan, takriben üç sayfadan ibarettir. Ağırlıklı olarak miraç olayı da bu işin içerisinde, bu sürenin içerisinde değişik dillerle anlatılmaktadır. Hemen baştaki birinci ayet-i kerimesi وَاَنَّجْمِ ile hava, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا Ayet-i kerimesi biraz önce kendisinden bahsettiğim kıymetli hocamız Türkiye'de Kur'an hizmeti noktasında en çok hizmet verenlerden veren iki üç isimden bir tanesi onun cenazesinde Rahmetli Hacı Hasan Efendi, Şeyh Karalı Hacı Hasan Efendi dedikleri o büyük alim, Osmanlı Devri'nin son alimlerinden, o da Allah dostlarından birisiydi. Bir sohbet yapmıştı o cenaze merasiminde. Dedi ki, bu namazda okuduğumuz birinci ayet okudu. Ve necmi, yıldıza yemin olsun, idâ hevâ kaybolduğu zaman. Bu ayetin dedi manasından birisi de, yıldız burada alim demektir ve necmi, ilim sahibi olan insana yemin ederim, idâ heva kaybolup dünyadan ahirete göç ettiği zaman. Nasıl yıldızın kaybolması, bir ışığın kaybolması ise, ilim sahibi de bir yıldız gibidir. Onun kaybolması da insanlık için bir yıldızın gitmesi demektir. Zaten bir hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Seyret Cibri ile an sahibi ilim sahibinden Cebrail Aleyhisselam'a sordum buyuruyor. İlim sahibinin insanlar arasındaki konumu nedir diye sordum Cebrail Aleyhisselam'a. Fakat buyurdu ki hum siracı ümmeti kefid dünyev ve ahirete. O ilim sahibi olan insanlar senin ümmetinin hem dünyada hem ahirette kandilleridir. Sadece dünyada değil demek ahirette de işe yarıyormuş onlar. Onlar hem dünyada hem ahirette ümmetinin kandilleridir. Onların kadir kıymetini bilenlere müjdeler olsun, onları takdir edemeyip inkar edenlere, buza edenlere, düşmanlık yapanlara, onlara kuyu kazmaya çalışanlara da veyl olsun, azap olsun diye Cebrail Aleyhisselam cevap vermiştir. Kıymetli dostlar, ilim sahibi olan insanlar azaldı be, çok azaldı. Be. Biz İstanbul'a geldiğimizde, okumaya geldiğimizde hocalarımız sayarlardı. İşte İstanbul'da Ömer Nasuhi Hazretleri vardı, Ali Haydar Efendi Hazretleri vardı, Bekir Haki Efendi Hazretleri vardı. Sayıyorlardı sayıyorlardı. İşte iki elin parmakları on tane, on taneden fazla sayamıyorlardı. İlim sahibi insanları. Gerçekten ilmiyle, tekvasıyla, fetvasıyla, her yönüyle güvenilecek insanları on tane sayamıyorlardı. E şimdi saymaya kalktığınız zaman Neyle iftihar ediyoruz? Ölüleriyle iftihar ediyoruz biz şimdi. kapı şehitliğinde işte falanca alimin mezarı vardır. Falanca şehitlikte falanca alimin mezarı vardır. Falanca evliyanın türbesi vardır. Artık türbelere düştük be. İlim ve irfan sahibi olan insanlar adeta yok olduğu gibi. Güneş battığı zaman bir mum bile güneşin görevini yapıyoruz. Ya ama güneş varken mum bir işe yaramıyor. Yani gerçek ilim sahipleri güneş gibi ise bugün ilim sahibi gibi geçinen insanlar aşağı yukarı bir mum gibidirler. Gerçek dirayet sahibi olan ilim sahipleri aramızdan sıyrılınca ihtilaflar doğmaya başladı. İnsanlar hepsi ahkam kesmeye başladı. İde, kânet اِذَا vadi الْغَادِي خَالِيًا يَكُونُتْ سَعْلَبُ فِيهَا Ne demek? Bir vadide kimse olmayınca tilki orada vali kesilir. Bu vadinin valisi benim der. Şimdi ilim irfan sahibi insanlar çekilince ortadan tilkiler çıktı piyasaya biz valiyiz demeye başladılar. Birisi kalkıyor diyor ki şefaat diye bir şey yoktu. Tilkiye vali kesildi. Birisi kalkıyor diyor ki, beni sadece Kur'an ayetleri bağlar, hadis-i şerifler beni bağlamaz. Peygamber Efendimiz'in sözleri beni bağlamaz. Birisi kalkıyor diyor, bütün kitaplarda sahih olarak sabit olan hadis-i şerifi, bu hadis-i şerif mevzudur. Bu hadis-i şerif kabule değildir. Bir başkası kalkıyor diyor ki, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii de kimdir? Onlar da bir adamdı, ben de bir adamdım. Beni onlar bağlamaz, beni başka şeyler bağlar, Kur'an bağlar, sünnet bağlar diyor. Onları yani kendi gibi telakka ediyor. İşte bütün bunlar hepsi neden kaynaklanıyor? İlim sahibi olan insanlar ortadan çekilince, vadi boşalınca tilkiler ben de valiyim demeye başladılar. Olay bundan ibaret. Gelelim Necim Suresinin birinci rekatının son kısmında okuduğumuz ayetlerden bir müzakere yapalım, dertleşelim. Rabbimizin ayetlerini müzakere edelim. <gülüyor> Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Musa Aleyhisselam'ın sahifelerinden İbrahim Aleyhisselam'ın sahifelerinden daha doğrusu onlara indirilen ayetlerden öğüt çıkarılması gerektiğini de anlatıyor. Orada ve burada yani hem bizim dinimizde hem de onların kitaplarında var olan gerçeklerden birisi de اَلَّا Ziratun وَاَزِرَةٌ وَزِرَعُوا Hiçbir kimse bir başkasının günahını yüklenemez, buyuruyor Allah Celle Celle. Herkes kendi günahını yüklenir. Her akşam mihrabiye olarak okunan yatsı namazlarından sonraki amener Resulü'nün içerisinde ne var? Leha ma kesebet ve alayha mektesebet. Ne demek? İnsanoğlunun yapmış olduğu bütün iyilikler kendi menfaatinedir. Yine insanoğlunun yaptığı bütün kötülüklerin zararı kendisine dokun. Kimse kimseye bir şey yapamaz. Herkes kendisine yapar. Sen bir fakire yardım mı ettin? Sen fakire yardım etmedin. Sen kendine yardım et. O yaptığın yardım nedir? Bilet parasıdır be. Gidiyorsun kişiye para ödüyorsun. Sana bir bilet veriyor. Gişiciye mi yardım ettin? Bileti satana mı yardım ettin? Hayır. Sen kendin için oraya gittin ve kendin için para verdin. Aldın bileti bindin uçağa. Aldın bileti bindin gemiye. Sen ona yardım etmedin ki. İşte bir fakire yardım eden kişi fakire yardım etmiş gibi gözükse de öyle değildir. Sen kendine yardım etmişsindir. Olay budur. O sadece biletçi gibidir. O biletçi gibidir. Ona yaptığın yardım yarın ahirette senin işine yarayacak mı yaramayacak mı? O zaman sen kendine yardım ettin demektir. Bir camiye gittin yardım ettin. Bir Kur'an kursuna gittin yardım ettin. Sen kendine yardım ettin be. Benim kıymetimi bilmiyorsunuz. Ben buraya bu kadar yardım ettim falan. Beni takdir etmiyorsunuz. Sen kendine yardım ettin be. Sen benden niye takdir bekliyorsun ki? Sen de benden niye takdir bekliyorsun? Benim cennetim de yok, cehennemim de yok. ya. Ben de senin gibi Allah'ın cennetinden muhtaçım. Cemaline muhtacım. Benden takdir beklemene gerek yok ki. Allah'tan takdir bekleyeceğiz. Camiye yardım eden imama mı yardım etmiştir? Cemaate mi yardım etmiştir? Hayır, kendisine yardım etmiştir. Bir insan, bir sadakayı bir fakire verdiği zaman veya bir hayır kurumuna verdiği zaman o hayır kurumundan veya fakir olan kişiden elini açıp onu alan kişinin eline düşmeden devam edin. Rahman Taala'nın eline düşer. Hadis-i Şerif'te de öyle değil midir? Yani Mevla onu alır ve bir hurma dahi olsa o bir hurmayı büyütür, büyütür kocaman büyük bir dağ haline getirir yarın ahirette terazını öyle koyar. Öyleyse biz şimdi fakire mi yardım ettik? Bir hurma verdik. Fakire mi verdik bunu? Görünüşte öyle. Görünüşte öyle ama aynı o gişede bilet satan insana verdiğimiz para gibidir aslında. O bize bir bilet vermiştir. Allah Teala alıyor onu, büyütüyor, bizim adımıza büyütüyor, yarın ahirette terazımıza koyacaktır onu. Şimdi sabah namazını kıldık, Rabbim kabul eylesin. Oturduk, ayetlerini müzakere ediyoruz. Ve dersimiz bitince dua ile beraber noktalayacağız... İnşallah iki şey işrak namazı kılacağız. Kılacağımız bu işrak namazı dinlediğimizden aldığımız ayrı. Dinlediklerimizden aldıklarımız ayrı. Kılacağımız bu iki rekat işrak namazı bize tam, tam, tam bir haç bir ömre cevabı verdirecektir. Bir haç bir ömrenin cevabını biz ölçebilir miyiz? Hayır ölçemeyiz. Öyleyse biz kim için bekledik? Kendimiz için bekledik. Hocam efendi ben taa nereden geliyorum sen benim kıymetini bilmiyorsun ha? Bilmesem o kadar dua eder miydim sana? Bilmedim, bilmesem sana o kadar dua eder miydim ben? Anan o kadar dua etmiş midir sana? Baban o kadar dua etmiş midir sana? Çocukların o kadar dua etmiş midir sana? Ama kıymet bilmeyi benden beklemeyeceksin. Ben size şöyle diyebilir miyim? Veya şöyle düşünebilir miyim? Ey cemaat benim kıymetimi bilmiyorsunuz. Ben size vaaz ediyorum falan diyeyim. Böyle düşünebilir miyim? Böyle söyleyebilir miyim? Böyle düşünsem, böyle söylesem benim için çirkinlik olmaz mı? Adilik olmaz mı? Siz bana ne verebilirsiniz ki ya? Siz bana ne verebilirsiniz? Siz de benim gibi muhtaçsınız. Siz de ben ne bekleyebilirim ki? Birbirimizden farkımız var mı ki? Ben neye muhtaçsam siz aynı şeylere muhtaç değil misiniz? Hepimiz aynı Allah'a muhtaç değil miyiz? Celle Celaluhu. Aynı Allah'tan bekliyoruz. Siz burada gelirken buraya gelirken hangi duygularla geldiyseniz ben de kürşeyi çıkarken aynı duygularla çıkmış olmam lazım. Rabbimin rızasını kazanabilir miyim duygusuyla buraya çıkmam lazım. Siz de Rabbiminiz rızasını kazanabilir miyim duygusuyla gelmeniz Ben sizden bir şey beklersem siz beni takdir etmeniz lazım benim kıymetimi bilmeniz lazım gibi adi bir düşünce beş para yapmayan düşünce bende olursa hiçbir şey ifade etmez. Bu amel hiçbir şey ifade etmez. Ben neyim ki? Veya siz nesiniz ki? Biz neyiz ki? Hepimiz bir araya gelsek biz neyiz ki? Bir Ebu Vekir Sıddık radıyallahu anh, efendimizin çok affedersiniz. Kabul etmiyorsanız ben kendime kabul ediyorum. Bir tükürü kadar olabilir miyiz be? Biz neyiz ki? Ya? Allah Celle Celaluhu dostlarından bizi ayırmasın. İstikametten bizi mahrum eylemesin. Ella teziru vâziretun bizre'u kuran. Hiçbir kimse başka kimsenin günahına yüklenemez. Herkes kendi günahının cezasını çeker. Bunun anlamı nedir? Ben günahımı yapayım, sizin üzerinize yükleyeyim. Siz günah yapın, benim üzerime yükleyin. Bu olmaz. Leha ma ve aleyha mektesebet. İnsan yaptığı iyiliklerin karşılığı kendisine ait. Yaptığı kötülüklerin karşılığı o da kendisine ait. Ha, burada şöyle bir şey vardır yalnız. Sebebiyet eddallu alel hayri kefa'ili ve eddallu alel şerri kefa'ili. Bir insan birisini iyiliğe delalet ederse o delaleti sebebiyle Ondan kazanır. Aynen o iyiliği yapmış gibi olur. Bir insanda birisinin kötülüğüne sebep olursa, o kötülüğü yapan ne kadar günah alırsa, ona sebep olan kişi de o kadar günah alır. Vatandaş köyden yeni gelmiş. Kötülük diye hiçbir duygusu yoktur. Gel kardeşim seninle gidelim diyor. Tutuyor kolundan meyhaneye götürüyor. Kumarhaneye götürüyor. Ve kumara yavaş yavaş alıştırıyor onu. O insan kumara oynadıkça, alıştıktan sonra oynadıkça, bu adam da ondan günah alır. Alır mı? Alır. Niye alır? Onun onu da ona olması lazım. O sebep olduğundan dolayı. Sebebiyet müsebbebiyet. Tam tersi bir insan da öbürünün elinden tutuyor. Gel gidelim bazı sohbet ediyor. Bir götürüyor onu bazı, Bu vaaza götürdüğü adam, götüren adamı çoktan solluyor. Aman Allah'ım ben bu güzellikleri görmedim. Bu ne güzelmiş, ne güzel şeyler varmış diyor. Ebreyi icabında aksatıyor, o hiç aksatmıyor. Hayatını düzene sokuyor. Kim sebep oldu? Bir elinden tuttu ya. O da sebebiyetten kazanmış olur. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ya Ali. Allahu Teala ve tekkeddes hazretlerinin seni bir insanın hidayetine vesile kılması, senin elinle bir insanın imana gelmesi, namaza başlaması kahveyi, kumarhaneyi, meyhaneyi terk etmesi, ailesine, yuvasına, dinine, namusuna sahip çıkması, senin delaletinde Üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır senin için. Üzerine güneşin doğduğu her şey dedi nedir? Bütün dünya demek değil midir? Yani bütün dünya bir tarafa, bir insanın hidayetine sebep olmak bir tarafa. Sana bunları kazandırır. Bir insanın düşmesi ne sebep olmak, Ayağının kaymasına sebep olmak da ona göre büyük zarar insana getirir kıymetli olsun. Bir cümle insanın kaymasına sebep olabiliyor. Bir cümle insanın hidayetine sebep olabiliyor. Şunu söylemek asla doğru olmaz. Sen şu işi yap. Günahı varsa bana aittir. Bu asla doğru olmaz. Birisi bize böyle söylemiş olsa, onun sözüne binaen biz onu yapmış olsak Günah gerçekten bize mi ait olur? Ona hiçbir şey olmaz Yani birisi öbürüne diyor ki gel diyor yılbaşı gecesi sen diyor bir kadeh iç diyor benim hatırıma günahı bana ait olsun diyor. O da onun hatırına içmiş olsa bir kadeh hissi, iki kadeh hissi onun hatırına. Gerçekten bu içen adam hiçbir şey günahkar olmaz değil mi? Nasıl olmaz be? Kimin midesine indi bu? Kim içti bunu? Bu bağışır kim? İşi yapan kim? Asıl günahkar olan odur. Ya bunu da Söyleyen kişi günahkar olur mu? Bu işe yol açan kişi. Gel kudum sen bu cesareti nereden aldın? Sen cehennem ateşine bu kadar cesaretli miydin? Gel bakalım. İnsan sadece elinin yaptığından değil, ağzının konuştuklarından da sorumlu değil midir? Onu bu yola yönlendi, yönlendirdiğinden dolayı o da yanacaktır. O kendi cezasını çekecektir. Nedir kendi cezası? Kötüye teşvik etmek emri bil ma'ruf yapması gerekirken iyiliği emretmesi gerekirken kötülüğü emretmiştir. Kötülüğü emretmek haramdır, onun cezasını çekecektir. İkinci ayet-i kerimeye geçiyorum ve elleayselil insani illa ma sa. İnsan için ancak sa'i vardır. Yani insan ve nesaehu sefe yura. Yakında da insanın sa'i neler yaptığı ortaya çıkacak kıymetli dostlar. Ne ekersen onu biçersin. Öyle mi demişler? Ne ekersen onu biçersin. Ne koyarsan çanağına o gelir kaşığını Bunlar atasözleridir. Bu ayeti kerimenin manasıyla uyum içerisindedir. Ne yaparsak onu buluruz. Amel defterimize, amel torbamıza neyi yazdırıp neyi doldurursak yarın ahirette onu bulacağız. Bakınız kıymetli dostlar, yarın ahirette dünyadaki servetlerimizden hiçbirisini bulamayacağız. Hani şimdi evinize gittiğinizde gideceğinizde nasip olursa oturacağınız koltukları yarın ahirette bulabilir misiniz? Sandalyeleri bulabilir misiniz? Beyaz eşyayı kırmızı eşeği bulabilir misiniz? Bulamazsınız, hiçbirisini bulamazsınız. Apartmanlarımızı, işhanlarımızı bulabilir miyiz? Onları da bulamayız. Ne bulacağız peki? kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız iyilikleri bulacağız. Öyle mi? Onları bulacağız. Peki, kazandıklarımızın, apartmanlarımızın, evimize yaptığımız harcamaları, onlarla ilgili hiçbir şey olmayacak mı? Olmaz olur mu? İki şey olacak. Nereden kazandın? Nereye harcadın? diye hesabı olacaktır. İnsanoğlu malından iki tane hesap verecek. Nedir? Bir tanesi, nereden kazandın? İkincisi, Nereye harcadın diye hesabı gelecektir. Demek ki apartman bizimle gelmeyecek. Hesabı bizimle gelecek. Araba bizimle gelmeyecek. Hesabı bizimle gelecek. Harcadıklarımız kazandıklarımızın hesabı bizimle gelecek. Nereden kazandın? Nereye harcadın? Olay bu. Bazen uçaktan inen yolcular dikkat çeken olaylardandır diye söylüyorum. Uçaktan inen yolcular bir kısmı geçiyor şimdi o yüklerin döndüğü Efendim paranın başına geçiyor. Orada bekliyor şimdi. Bagajlar dönüyor dönüyor. Kendi bagajı gelecek. Efendim yükü olmayan, bagajı olmayan elini sallaya sallaya dışarı gidiyor. Arabaya atlıyor. bu evine gidiyor. O bir adam hala bagaj bekliyor orada. Hele şey diye, uluslararası gelenlerin ki biraz daha da uzun sürüyor. E niye? Canım adam bagajını alacak ya. O bagajını da efendim kontrolden geçirecek ya. Bunların hepsi meşgul eder Ama bagajı olmayan rahat, rahat geçiyor. Şimdi ahirette Allah Celle ve Aleyh mutlaka ama mutlaka insana nereden kazandın, nasıl harcadın sorusunu soracak mı, sormayacak mı? Soracaktır. Hadis-i şerifte insan ayağı kıpırdayamaz yerinden dört tane sorunun cevabını vermedikçe. Ömrünü nerede tükettin, gençliğini nerede çürüttün, balını nereden kazandın, nereye harcadın? Bu dört tane sorunun cevabını vermedikçe sallanamaz hiçbir tarafı dört tane sorunun cevabını verecek. Ömrünü nerede tükettin? Kahvelerde mi? Kumarhanelerde mi? Meyhanelerde mi? İbadet yolunda mı? Helal rızıkta mı? Haram rızıkta mı? Nerede? Nerede? Nerede? Bunun hesabını verecek. Özellikle ömrünün içerisinde gençlik de olmasına rağmen özellikle gençlik ayrıca sorulacak. Gençliğini nerede çürüttün? Gençlik ömürden değil midir? Gençlik ömürdendir ama insan oğlu gençken çalışır, ihtiyarlayınca o çalıştığının semeresini alır. İnsanlar ihtiyarlayınca çalışmaya başlamıyor dedin, ihtiyarlayınca emekli olduk diyorlar. Yeter bizim çalıştığımız diyorlar. İnsan ilim midir? Gençte, gençken bunu daha kolay elde ediyor. Dünyalık mıdır? Gençken koşacak. Devlet askeri alırken ne zaman alıyor? Siz emekli oldunuz, gelin size askerlik yaptıralım demiyor ki. Nasıl olsa işiniz yok. Gelin askerlik yapın demiyor ki. Ne diyor? Siz 20 yaşına geldiniz. En verimli halinizdir ülkeye vatana ömrünüzün en değerli kısmından şu kadar vereceksiniz, ayıracaksınız diyor. Genç olanları askere alıyor, ihtiyarları değil. Değil mi? Ha demek ki Allah Celle Celalü bizim ömrümüzün gençlik bölümünü özellikle yargılayacaktır. Gel bakalım, gençliğini nerede geçirdin? Vaazlarda, sohbetlerde, ilim, zikir ve fikir meclislerinde helal rızık peşinde mi yoksa sokağın bir ucundan acaba bana bakacak mı sırıtacak mı diye içi işkembe dolu pislik dolu afedersin olan her geçene efendim işaret etme duygularıyla beraber namus anlayışını kaybetmiş bitirmiş hangisi bana bakacak hangisi bana efendim tebessüm edecek duygusuyla yolda bekleyen parkta bekleyen birisinin işaretini bekliyor gençler çok iyi düşünmek lazımdır Ne iyi düşünmek lazımdır Şimdi bir delikanlı yolda giderken kenarda bekleyen bir kız sırtıra. Müşterek malı mıdır be? Bu toplumun müşterek malı mıdır? Bundaki anlayış bu ise senin işine yarar mı soruyorum senin? Bundan bir anne olur mu? Ya öyle değil işte bir anne olsun diye falan değil işte bir macera olsun diye. Ne macera mı? Sen maceracı mısın? Ha? Sen maceracı mısın? Senin her bakışının, her sözünün kayda alındığını, banta alındığını biliyor musun? Bundan dolayı hesap vereceğini düşünüyor musun? Geçinin nerede çürttüğün sorusunun cevabını vermekle karşı karşıya kalacağını biliyor musun? Biz maceracı olamayız. be, Gerçekçi olmak lazım. Allah Celle Celaluhu gerçekçi olmayı nasip eylesin. Kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Ve elleyselil <Sessizlik> insani illa ma se'at insanoğlunun sayinden başka bir şey yok. Şey. İnsanın hakkı nedir? İnsanın hakkı yaptığı emeğin karşılığıdır. Hakkı budur. Ha, bunun dışında Cenab-ı Hak hakkı olduğu için değil, fazlü kereminden verir. O ayrı bir şey. Ve leyse lil insani Arapçada lam lil insandeki lam istihkak ifade eder. Yani insan hak olarak ne iddia edebilir? Yaptığı amelin karşılığını iddia edebilir. Adli ilahi nedir? Yaptığı iyiliğin karşılığını, yaptığı kötülüğün karşılığını vermektir. Fazla ilahi nedir? Yaptığı iyiliği ona katlar, yüze katlar, bine katlar daha fazlaya katlar. O fazla ilahidir. Kulun istihkakı değildir o. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen mi mi ya Resulallah? Evet ben de. Rabbimin fazla keremi olmasa ben de giremem. Buyurmuştur ya. İnsanın istihkakı nedir? Yaptığı ameldir. Ha ne vardır bunun içerisinde? Devamında ne vardır? Bunun devamında şu vardır kıymetli dostlar. Cenab-ı Hak Celle ve ala Hazretleri Bir insan bir iyilikle gelirse onun daha hayırlısını biz kendisine veririz. On katını kendisine veririz. On katı en azıdır değil mi? İyiliklerin karşılığı en azı on katıdır. Bu on katı olması atli ilahidir. istihkak değildir. Yani ben bir iyilik yaptıysam benim hakkım nedir? Onun karşılığında bir iyilik mükafatı görmektir. Hakkım budur. Ama Cenab-ı Hak fazlu keremiyle on katını bana veriyor. En az on katını veriyor. On katıyla sınırlı mıdır? Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e e, demişler ki Esami'ite Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediğini duydun mu? Nasıl dediğini? İnne Allah la el Celle Celalü bir iyiliğe 1 milyon mükafat verir. 1 milyon iyilik mükafat verir. Bu sözünü duydun mu? Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimize soruyorlar. Bir iyiliğe 1 milyon. Faqale dedi ki: "Şemi'tu yu Ben şöyle dediğini duydum. İnne Allah la yuczi ala el haseneti el vahide haseneti. Allah Celle ve Ala Hazretleri bir iyiliğe iki milyon iyilik sevabı verir. Bakınız on katı nedir? İşin askeresidir Tabanıdır tabanı. tabanı yok. Tavanı çıkar yukarıya doğru. Şartlara göre. Şimdi zaman zaman derslerinde de ifade ederim. Değişik yerlerden burada geldik. Şu anda diyelim ki vaazın başından sonuna kadar burada bekleyen her kardeşimiz... Sonuçta aynı şeylerle muhatap olmuş oldular. Başından sonuna kadar aynı şeyleri dinlemişlerdir. Ama mükafat alırken herkes aynı mükafatı mı alır? Almaz. Birisi 3 kilometreden gelmiş, birisi 33 kilometreden gelmiş. Öyle mi? Birisi sağlıklı olduğu halde gelmiş, birisi hasta olduğu halde gelmiş. Birisinin başka işleri olduğu halde gelmiş, birisinin işi yoktu öyle gelmiş. Birisi gece çalıştı halde, uykusu olduğu halde gelmiş, birisi uykuya dövmüş zaten öyle gelmiş. Bunları değerlendirmesini biz yapamayız. Bir Birisi gençtir, duyguları çoktur, gidecek yerleri fazladır, buna rağmen gelmiştir. Öbür insan o kadar sahası geniş değildir, ona göre gelmiş. Yani mükafatı verirken Allah Celle Celaluhu her birimize kendi şartlarına göre mükafatını verecek. Ama bu işin tabanı var, tabanını Allah bilir Celle Celaluhu. En az on katıdır. Şartlara göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu yükseltiyor. Yine hadisi şerifte sabittir ki Allah Celle ve Aleyhi Hazretleri şöyle buyurmuşlardır. İzâ hemme abdî haseneten hadisi küsü olarak nakledilir bu. Benim kulum bir iyilik yapmaya niyet etse, niyet, karar et, şu işi yapacağım diye karar verdi. Henüz yapmadı tabii. Velem ya'melha, henüz onu yapmadı. Ketebtuha lehu haseneten. Sadece öyle karar vermesi sebebiyle amel defterine bir şey yazarım. Bir iyilik yapmış karar vermesiyle bir iyilik sebebi yazarım. Fe in amilaha O ameli yaparsa en az ondan başlar 700'e kadar onu çıkarırım. 700 tane yapmış gibi. En azını tane yazarım onu. Şartlara göre bunu 700'e kadar çıkarırım Mevla'ım. Ve la hemme bi seyyiati Bir insan bir kötülük yapmaya niyet etmiş, niyet etmiş, karar vermiş ama böyle mi amelah, yapmamış. Cenab-ı Kötülük yapmaya karar vermiş, henüz yapmamış insanın karar verdi bu kötülük sebebiyle defterine günah yazar mı, hayır yazmam buyuruyor Allah. Karar verdi diye bunu yazmam, beklerim. Halbuki iyiliğe karar verse cenab bak Hak yazıyor ona bir tane hazine. Ama kötülüğe karar verse yazmıyor ona. Fein <gülüyor> amileha. O karar verdiği kötülüğü yaparsa, keteptuha seyyi eten vahideten bir kötülük olarak onu yazar. Demek ki bir iyiliği, on iyilik olarak en az yazıyor, yedinciye kadar çıkıyor. Bir kötülüğü bir kötülük olarak yazıyor, yukarısı yok. Kullu nefsin bime kesebet rahina. Rabbimizin büyük bir lütfudur değil mi elhamdülillah. Herkes yaptığıyla yargılanacaktır. Ne yaptıysa onunla yargılanacaktır. İlla ashabel emîn cennet ehabı öyle değil. Onlar yaptıklarını kat kat fazlasıyla mükafatlandırılacaklardır. Ve en nesayuhu sevfe yura. <gülüyor> İnsan oğlunun yaptıkları yakında görülecektir. Torbamız açılacaktır. Öyle mi? Amel defterimiz elimize teslim edilecektir. Ve bin ratbin az çok küçük büyük neler varsa hepsi orada vardır. Mücrim olanlar ne diyecekler? Ma leha kitab. Ne acayip bu kitap be. La yugadiru salireten ve la kebireten ahsâ. Küçük büyük neler varsa hepsi içerisinde var be ya. Bu kadar ufak şeyler de yazılır mı diyecekler? Canım sadece kötülükler yazılıyor ki. İyiliklerin de ufakları yazılıyor, kötülüklerin de ufakları yazılıyor. Wa in tekum isqa min biha kullarım yaptığınız iyilik veya kötülük kardal danesi kadar olsa min minnacık min olsa eteyna biha yarın ahirete onu getireceğiz, onun önünüze koyacağız. Ve kefa bina hasibin muhasebeci olarak biz yeteriz be. Bu yaptıklarınızın sonucu nedir? toplaması, çarpması, çıkarması. Öyle mi? Bazılarından çarpma çıkar. Bazılarından çarpma çıkar. Allah çarpılanlardan eylemesin. Ve nesaehu sevfe yura. İnsanın sayiği yapmış oldukları yakında görülecektir. Es'ay bilah. Yaume tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdaram ve amilet min şu'. Kullarım önünüzde öyle bir gün vardır ki Herkes ama herkes iyilik namına neler yaptıysa hepsini bulacak. Kötülük namına neler yaptıysa hepsini de bulacaktı. Teveddülevenne beyneha ve beynehu emeden be'ile. Yapmış olduğu kötülükleri görünce eyvah, eyvah keşke yapmasaydım diyecek. Ağlayacak, feryat edecek. Keşke yapmasaydım bu kötülüklerle benim aramda uzak mesafeler olsa diye ağlayacak, feryat edecek. Ne zaman zalim alay İnsanoğlu. Parmaklarını ısıracak, ellerini ısıracak. Eyvah, eyvah. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben peygamberin yolunu tutsaydım keşke be. Onun yolundan ayrılmasaydım be. İlkem o olsaydı. Ona benzemeye çalışsaydım. Onun gibi namaz, onun gibi oruç, onun Efendim yaşantısı gibi yaşantıyı keşke etseydim Ben falanca kişiyi arkadaş edilmeseydim, falanca kanalı arkadaş edilmeseydim, falanca gazeteyi, falanca dergiyi, falanca yazarı kendime e rehber edilmeseydim. Yani. Onlar bana, ben onlara bağlandıktan sonra yoldan çıktım, Rabbimden uzaklaştım, Kur'an'dan uzaklaştım, İslam'dan uzaklaştım. Eyvah, eyvah ben ne yaptım deyip feryat edecektir. Yaumeti kullu nefsin tujadilu an nefsiha, ve tuffa kullu nefsim ma Yarın ahirette herkes kendisini müdafaa edecek. Ne olacağım? Ben ben ne olacağım? Benim halim ne olacak? Kimse senin halin ne olacak sormayacak. Anamın hali, babamın hali, oğlumun hali, kızımın hali, eşimin hali ne olacak diye sormayacak. Herkes ne diyecek? Yarimete ettiği kumlü nefsin tücayediluan nefsiha. Herkes ben şimdi ne olacağım? Benim halim ne olacak diyecektir. Ve tuvaf nefsin meamilet. ne yaparsa onun karşılığını alacak. Yıbma yifiru almaru min achi ve ammi ve abi ve sahabeti ve bani. E Kişi anasından, babasından, kardeşinden, evladından, eşinden kaçacak, firar edecek. Fehlanu fikafus suri falan sabe beynahum yıbma idin velayet zaman kimse, oğlum nerede, kızım nerede, anam nerede, babam nerede demeyece. Herkes kendi derdine düşmüş. Yüce Rabbim cümlemize yardım ediniz. O gün rahat eden kullarından eylesin. Melekleri yardımcımız eylesin inşallah. Tüm yücezâhul cezâ el Her insan yapmış olduğunu, karşılığını tam olarak görecektir. Ve enne ilâ rabbikel müntehâ. Kullarım hepinizin varacağı yer Rabbinizdir. Dön dolaş, dön dolaş, nereye gidersen git. Herkes ne oluyor sonunda? Toprağın altına giriyor öyle mi? Kaç nereye gidersin? Havada uçakta özen yine toprağın altına giriyorsun. Denizde özen yine toprağın altına giriyorsun. Nasıl ki herkesin gittiği yol altı ise toprağın altına gidenlerin hepsinin de sonuçta sonunda buluşacağımız bir yer Allah'ın huzurudur. Celle Celaluhu. Bugün buradayız. Yarın Rabbimizin huzurundayız. Adem babamızdan son insana kadar. Peygamberler peygamberi Sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. Yüce Rabbimizin huzurunda toplanacağız. Ve enne ila rabbikel münteha. Hepinizin varacağı yer, toplanacağı yer Allah Celle ve Ala Hazretlerinin huzurudur. Ve ennehu huve adhake ve ennehu huve emate ve ahyâ. Güldüren de O'dur, ağlatan da O'dur. Öldükten sonra gülecek biz, Allah güldürecek. Ağlayacak mıyız? Allah ağlatacak. Ama neye göre ağlatacak? ağlatacak. Neye göre güldürecek? Bizim tavırlarımıza göre. Dünyada bile gülmek, ağlamak onun elindedir. Huzur verir, mutluluk verir, güleriz. Sıkıntı verir, ağlarız. Ağlatan da o, güldüren de o. Dirilten de o, öldüren de o. Her şey onun elinde. Kıymetli dostlar, Yüce Rabbim Celle Ala Hazretleri bu ayetleri anlamamız gerektiği gibi anlayamakı muvaffak eylesin. Bugün Ramazan-ı Şerif'in içerisinde pazarlardan bir pazardayız. Sonra doğru yaklaşmışızdır. Ve yarından itibaren son on günün içerisine girmiş oluyoruz. Yarından itibaren son on günün içerisine girmiş oluyoruz. Dolayısıyla Ramazan'da Ramazan-ı Şerif'te itikaf sünnetini yüra etmek isteyen kardeşlerimiz son on gününde itikafa girmeleri esas olduğundan dolayı itikafa gelecek olan kardeşlerimiz bugün akşam namazından önce camide yerlerini almalıdırlar. İbadet eksenliği, günahını affettirmek, sildirmek eksenliği bu duygularla, bu niyetlerle itikaf eden kişinin mükafatını Allah verecektir Celle Celaluhu. Öyle bir saat, iki saat Allah'ın misafiri değil, bir gün, iki gün değil, belki on gün gecesiyle, gündüzüyle Allah'ın misafiri olacak. O azameti, o heybeti üzerinde taşıyacak ve dolayısıyla itikaf insanın hayatında bambaşka bir ibarettir, farklı bir ibarettir. ...genç ihtiyar bütün dostlarımıza tavsiye ederiz. Her camide olması lazım e, Çevremizdeki camilerde... ...bu sünneti... ...icra etmeliyiz. İcra etmeye çalışmalıyız, gayret etmeliyiz. Bu sünneti müekkede... ...her tarafta yayılmalı ve bulunmalıdır. Bunu biz tavsiye ediyoruz. Bu, bu camide de inşallah... ...efendim, geçen seneler olduğu gibi... ...itikaf ibadetine devam edeceğiz. Rabbim nasip ederse... ...akşam namazından önce içeri girmiş olacaklar. Ee, bu akşam iftarlarını camide yapmış olacaklar. Bir daha bayram gecesine kadar bu görev devam etmiş olacak. Müce Rabbim Celle Hazretleri itikaftan nasibi olmayanlara da nasip eylesin. Bugün şartları müsait olmayan kardeşlerimiz olabilir, yarın müsait olur. Ama her birimiz kafamıza şunu en azından koyalım. Hani okuduk ya hadis şerifte bir insan bir iyiliği yapmaya karar verse yapmamış olsa Allah'ın ne yazardı? Bir sevap mı yazardı? Bir tane yapmış gibi yazardı. Her birimiz samimi olarak ben de inşallah bir itikaf yapacağım. İmkanlarım el verdi. ilk fırsatta ben de bir itikaf yapacağım diye biz de karar verelim. Bugün yapabilecekler, yani bu sene itikafa girebilecekler zaten kararlarını vermişlerdi, yapacaklar. Ama ben müsait değilim şimdi. Durumun müsait değildir. Fakat en kısa zamanda ben de yapacağım diye karar verirlerse, onlar da en azından beleşten bir tane kazanmış olurlar. Ama Niyette sabim miyiz değil miyiz onu herhalde mükafatı verecek olan bilir değil mi? Mutlaka yapmaya kararlı mıyız değil miyiz onu o mükafatı verecek olan bilir. Her birimiz itikafa girelim. Giremeyecekler de ileride girmeye karar verelim. Beleşten kazanalım inşallah. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü. İtkul minen Niran denen yani cehennemden azat günleridir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ramazan-ı Şerif'te diğer aylardan daha fazla ibadet ederdi. Hep ibadetti hayatta ama... ...Ramazan gelince değişirdi. Ramazanın son 10 günü gelince daha fazla değişirdi. Yani ibadete yoğunlaşırdı. Yoğunlaşırdı ibadet üzerine. Biz de... ...yolda giderken... ...işimize giderken gelirken... ...oturduğumuz yerde, çalıştığımız yerde... ...dilimiz çalışsın, kalbimiz çalışsın. Elimiz işte... ...gönlümüz eşte olsun. Yolda giderken... Adam takıyor kulağına Voltmeni, boş gitmeyelim boş gitmeyelim hani camiden çıkarken boş geçmeyelim boş geçmeyelim diyorlar ya yolda giderken otobüsteyken boş geçmeyelim boş gitmeyelim boş gitmeyelim diyor Voltmeni sokuyor kulağının içerisine batı müziği midir cadı müziği midir neyse onunla beraber gidiyor boş gitmiyor dolu gidiyor Aa. bir bilse dolu mu gidiyor boş mu gidiyor da e, o insan öyle yapıyor e, biz de başka türlü yapalım canım biz de ne yapalım bilimizle, kalbimizle zikredelim, fikredelim, okuyalım, salavat-ı şerife getirelim, istiğfar edelim, boş gitmeyelim, boş gitmeyelim, boş gitmeyelim. Otobüse mi gidiyorsun, işe mi gidiyorsun, İş yerinde oturuyor musun? Efendim? Müşteri mi avlıyorsun, ne alıyorsun <gülüyor> Ne yapıyorsan, makinenin başında mı çalışıyorsun? Boş geçmeyelim, boş geçmeyelim, boş geçmeyelim, boş durmayalım, boş durmayalım, boş durmayalım. Cenab-ı Hak bana da size de, her birimize de, bu vakitleri, dakikaları en iyi şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin. Ahirette yüz aklımıza vesile eylesin. Bayram olmadan önce... Zekatla ilgili görevlerimiz o kadar önemli değildir zaman itibariyle söylüyorum. Yani zekatın zamanı ne zamandır? Herkesin seneyi devresi dolduğu zaman zekatını o zaman verir. Ramazandan önce dolar, Ramazandan önce ver, Ramazandan sonra dolar, Ramazandan sonra verir. Ama fitreleri bayramdan önce vermeye çalışalım. Fakirin eline ulaşmış olsun. Değerlendirmeye alınmış olsun. Çünkü bayram, e, bayramdan önce verilen tam sadakadır, fitredir diyelim. Bayramdan sonra verilince gene verilmiş olur da sanki böyle nafileye dönüşmüş gibi olur. Sanki nafileye dönüşmüş gibi olur. Yani açık ve net ifadeyle bayramdan önce verilenle, bayramdan sonra verilen arasında dağlar kadar fark vardır mükafat bakımından. Dolayısıyla fitrelerimizi de ihmal etmeyelim. Bazı kardeşlerimiz haklı olarak hassas davrananlar fitreler konusunda ve zekat konusunda. Bir defa Ordu'da bir cenazeye katılmıştım. Baktım cenazede şeyden sonra, cenaze namazından sonra ekmek dağıtıyorlar. Kocaman kocaman ekmek dağıtıyorlar. Ben ölesini görmemişim. Dedim bu ne? Dediler ki bu ölü adına tasadduk ediyoruz. Dedim ne bu? Ekmek niye veriyorsunuz? Dediler ki biz para versek bunu adam alır sigara içer. Ölü için verilen para sigaraya dönüşmüş olur. Veya birisi gider işe alır, işe içmiş olur. Ölü için verilen para işe dönüşmüş olur. Ekmek olursa mutlaka Çocuk çocuğuna kendisine gıda olacaktır. Ya güzel, o da güzel yani. İyi bir tedbir o. Şimdi hassas davranan kardeşlerimiz vardır, haklı olarak hassas davranıyorlar. Bir gün bizim bu kapıda, caminin kapısında dilincilik yapan bir kadın vardı. Bazen de geliyor yine. Belediye başkanı buradan çıkarken bir şeyler söyledi ona baktım. Anladım ki işin içerisinde ben sana demedim mi, ben sana demedim mi falan bir şey söyleyince anladım işin içerisinde bir şey var. Daha sonra kadın geldi dilenmeye başlayınca dedim ki bir dakika sen nerede oturuyorsun adresini ver dedim. Eğer gerçekten muhtarsam ben sana yardımcı olacağım. Verdi adresini zar zor bir adres aldık bundan İki arkadaşı gönderdik durumunu öğrensin diye. Gittiler kendisi evde yoktu. Çevredeki komşular dediler ki falanı mı soruyorsunuz. Dediler ki evet falanı soruyorsun. Cevaben komşuları dedik ya Ramazan'da bunlara aşağı yukarı bir kamyon malzeme geldi bir daha geldi. Bir kamyon. Aldıkları gıda malzemelerini hepsini sattılar ve içkiye çevirdiler. Bunu kocası içki içiyor. O dolayısıyla içki parası durmadan her gece e, gece yarısına kadar çeker çeker kocası diye cevap verdi bize. Ondan sonra gelince dedim bak burası sana kapalıdır dedim. Fakat gene arasına geliyor tabi. Yok işte daha sonra bana geldi kocam öldü. Şey oldu bu oldu. Yani insan bazen yaptığı yardımın iyi bir sonuca varmasını istiyor. Haklı olarak da bunu istiyor tabi. Dolayısıyla yapacağımız bu konudaki fitrelerimizi, zekatlarımızı bilinçli ve şuurlu bir şekilde değerlendirmeliyiz. Akrabalarımızdan, yakınlarımızdan muhtaç olanları mutlaka gözetmeliyiz. Soruyor kardeşim, ben diyor, para değil de gıda versem olmaz mı? Olmaz olur mu? Olur tabii. Hem de ne güzel olur. Yani buna dönüşmesin diye, başka şeye dönüşmesin diye öyle düşünüyorlar. Güzel bir hassasiyettir, olabilir. E bazılar, hocam diyor, ben çevrende o kadar güvenli insan göremiyorum, bulamıyorum diyor. Sen yardımcı ol diyor. E ben nasıl yardımcı olayım ya? Kur'an kuşlarında okuyan yavrularımız bu iş için elverişi midirler? tercih sebebi olabilir mi? Elbette olur. Sonuçta Kur'an e, okuyan insanlara yaptığın yardım hem insana yardımdır hem de Kur'an'a yardım sayılır, Kur'an hizmetlerine yardım sayılır. Dolayısıyla Kur'an kuşlarında okuyan yavrularımıza yapabileceğimiz zekat ve fitre yardımları da kabul eşayan, takdir eşayan bir yatırımdır, ahiret sermayesidir. Hem zekatını vermiş oluyorsun hem fitreni vermiş oluyorsun hem de dinine yardım etmiş oluyorsun akrabalarımızı mutlaka gözetelim çevremizdeki yetimleri duları mutlaka gözetelim ama bu hizmetleri de ihmal etmeyelim subhan ve selamun ve